Diye böyle söylüyorum. 67. sahipimin onun sakınca tamdır. Yani, başara inat her ikisifktsatı da ki, senin yedi. Başara inat her ikisifktsatı da zeli ve adam nefinde söyleyeceği sözüyle birinci ihtisafa işaret ettiği diyor. Bu sene inşallah sadece burada usul okuyacağız. Yani fıkıh yok. Fıkıh derslerini Allah nasip ederse bir yer var hatırlandığı zaman hidaye olarak orada okuyacağız. Şimdi geçmiş en son kalmış olduğumuz dersten bir iktidar yaparak konuya girmeye çalışalım. En son dersimizde demiştik ki iki ihtisattan bah bahsetmiştik. Biri birincisi siganın vucuba taksit edilmesi emir sigasının vucuba taksit edilmesi ikincisi de Vücubun, yani vücub manasının fiğaya taksis edilmesi. Birinci ihtisas olan fiğanın vucuba taksis edilmesiyle iştirak nef edilmiştir demiştik. Yani emir siğatının müşterek bir lafız olmadığını söylemiştir. Öyle de olmalı, ihtisas onu gerektiriyor ki siz bir lafı bir manaya taksit ederseniz, demiş olursunuz ki, bu lafı, bu manadan başkasını ifade etmiyor. Laftan müşterek ne demekti? Müşterek lafı ne demekti? Ayrı ayrı vazılarla, en az iki ve daha fazla manaya, vaz edilmiş olan lafız demek. Şimdi tutar bir lafız için, bu lafı, Sadece bu manayı ifade eder, bu manaya taksit edilmiştir derseniz, iştirakı nefretmiş olur. İkinci yıkçı da yani manayı vücuba taksis ettiğiniz zaman, teradüfü nefretmiş olursun. Yani eş anlamlılığı ortadan kaldırmış olur. Nasıl? Teradüf neydi? Elimizde bir mana var, bu manayı ifade eden iki veya daha fazla labur. Mesela elimizde hayvanı müsteriş manası var, bu manayı eset kelimesi ifade ettiği gibi gazanfer kelimesi de ifade. Ediyor. Yani eset kelimesinin manası da hayvanı müsteriştir, gazanfer kelimesinin manası da hayvanı müsteriştir. Dolayısıyla. Esed kelimesiyle, gazanter kelimesi müteradiftir. Ama siz tutar derseniz ki vucuk manası siğaya taksit edilmiştir, emir siğasına taksit edilmiştir derseniz o manayı, o siğadan başka bir lafdın ifade edemeyeceğini söylemiş olursun. Veya başka bir şeyin ifade edemeyeceğini söylemiş olursun. Dolayısıyla teradüfü ortadan kaldırırsınız. Nitekim bunun ki önümüzdeki hafta o ders gelecektir. Bunun ikinci ihtisatın şerbine misal verilecek olurken denilecektir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili vücubu ifade etmez. Neden? Çünkü biz vücub manası kavle yani sigaya ettik de ondan doğru bu en son okumuş olduğumuz dersin başlangıç noktası gibi aslında bu ihtisaslar. İşte bu iki ihtisastan birinci ihtisasın fer'i mesleğine girecek birazdan Onun için diyor ki "Ka ila terti ihtisaf al-agbari bi qalbi." ona girecek. Daha netten girmemişe eteyi var. Herkese haber veremeziz. Daha gelecek olan çok arkadaş var. ama biz böyle daha yapalım inşallah. Devam edelim. Karineden mutlak olan emir sigatının asıl konumuz şu anda. Bugünkü dersi konuşalım. Karineden mutlak olan emir sigatı ne ifade ederiz? Evvela herkesin ittifak ettiği bir konu var ki emir sigatı birçok manada İslam madriy bu bu manalardan mecbur olanları 18 tane. Nitekim hidadun nufulda 10 fikir mana hepsi müshalleriyle verilmiş ama ben size tabi isimlerini vereyim. Mesela hüküm nedir? İbahat, inşaat, ikram, ihanet, imkan, teşviye, taat, terkvin, ihtika, ihtiyaç Tehdit, tadif, tesgib, temenni, tehdit, dua. Bu manaların hepsi nedir? Emir cihatının manalarıdır. Dolayısıyla meşhur olan emir cihatının manalarında 18 tanedir. Bu konuda hepsi, herkesin ittifakı var. Ve şu hususta da ittifak var ki, bu on sekiz manada temir sigatı, bu on sekiz manadan çoğunda mecahden kullanılır. Azında hakikat olarak kullanır Bunda da ittifak vardır. İhtilaf ise ki bugünkü derdimiz onu anlatacağım. İhtilaf ise vücud, nebi, ibaha bir de tehdit eklenmiştir. Bu dört manada ihtilaf var. Yani bu dört manada Mutlak olan emir sigatı, karineden mutlak olan emir sigatı, hakikat mıdır? Yoksa birinde hakikat, diğerlerinde mecat mıdır? Bu hudusta ne vardır? İhtilaf var. Bu dört manada, kim Allah üç mana olarak ele alacak bunu. Vucub nedir ibaha. Karineden mutlak olan emir sigatı, vucub nedir ibaha da İbahada hakikat mıdır hepsinde? Birinde hakikat diğerlerinde mecaz mıdır? Hangisinde hakikat hangilerinde mecaz? İhtilaf bu noktada. Bu ihtilaf edilen bu noktada temelde ihtilaf eden usulcüler iki kısmı aydır. Birincisi tevakkus etmeyenler. Yani emir sigası Karine'den mutlak olduğu zaman tevakkuf etmiyorlar. Yollar ki şu manada hakikat şunlarda mecanlar. İkinci grup ise tevakkuf edenler. Tevakkuf edenler kendi içindeki kısmalarına buna gelir. Tevakkuf etmeyenler ki üç kısımdır bunlar. Bu üç kısmın ortak özelliği tevakkuf etmeyenler üç kısım. Ortak özellikleri nedir? Ortak özellikleri şudur. Bu üç kısmı oluşturanların hepsi şunu söylüyor. Karimeden mutlak olan emir sihası asla müşterek değildir. Ne lafdan müşterektir ne de mana müşterektir. Bunu kabul etmiyorlar. Yani mutlaka bir manada hakikattir diyorlar. Diğerlerinde mecaz. Yani vücut nebis ibaha dediğini... Bu üç manadan birinde mutlaka hakikattır, diğerlerinde deca. Ama asla müşterek değildir diyorlar. Kim? Tavakkuf etmeyenler. Bunlarken müşterek değildir derken müşterek ne de iki kısım da malumdur. Lafdan müşterek, manet müşterek. Lafdan müşterek yine malumun. Bir lafız bir vazıla bir manaya, başka bir vazıla başka bir manaya, başka bir vazıla başka bir manaya. Yani en az iki ve daha fazla manaya vaz ediliyorsa ayrı ayrı vazılarla ona müşterek lafız diyoruz. İşrah laf vardır. Yok eğer lafız bir manaya vaz edilir de, tahtında iki ve daha fazla şeyi barındırırsa, ona da ne diyoruz? Manen müsterek diyoruz. Nitekim gelecek ders içerisinde. Hem anlatacak hem de anlatacak. Nedir o? Mesela emir sigatı mutlak talebe vab edilmiştir der. Mutlak talebin altında da talebi cazil ve talebi râcih vardır diyerek. Talebi cazil vücuttur. Talebi râcih ise nedir? Neciddir. O zaman emir sigatı, Mucb ve nedir de manevi gösteriklerdir. Ve Yahuda eli sikaşı izni ama vat edilmiştir, izni ama vat edilmiştir, izni ham ise tahtında hem mucb, hem nedir, hem imahayı barındırır. Çünkü her neyim var. Bu itibarda da emir sigası, böyle diyenlere göre de emir sigatı hukuk nedir ibahada manen müşterektir diyecek. Ancak birinci grup ihtilaf eden temellici gruptur demiştir. Birinci grup asla iştirakı kabul etmeyen gruptur. Onlar hangisi olursa olsun diyorlar ki emir sigatı mutlaka bu üçünden... Vücud nedir ibaha, hatta tehlikeli katanlar var. Ama Mullah Hüsrev sadece bunlar üzerinde konuştuğu için söylüyorum. Vücud nedir ibahadan birinde hakikat yerlerine necaz oluyorlar. Bunlar üç gruptu. Birinci grubu oluşturanlar, fukahanın çoğu, muhatticilerin de bir kısmının tasvip ettiği görüş. Nedir o? Ki anevi de bunu belirtiyorlar. Karimeden mutlak olan emir sirhası vücud içindir diyorlar. Nedit ve İbahada ise mecandır. İkinci grup, ki bu ikinci grubu fukahadan bir kısmı, İmam-ı iki kavlinden biri ve Muhtecilerin çoğunluğu. Muhtecilerin bir kısmını bir önceki gruba katabiliriz bir önceki vücuttur diyenler grubuna Bir Nitekim bunu söyleyeceğim. Ancak ikinci grubu oluşturanlar dediğim gibi Mutezile'nin çoğunluğudur. İmam Şafi'nin iki kavliğinden biridir ve da bir kısmıdır. Onlar da diyorlar ki karineden mutlak olan emir Nedit içindir. Neddin dışında vücut ve ibahada nedir diyorlar? mecazdır diyorlar. Dikkat ederseniz mutlaka bu üç manadan birinde hakikat olduğunu söylüyorlar. İstiraka gitmiyorlar. Diğerlerine mecaz diyorlar. Üçüncü grup ise üçüncü grubu sadece malikilerden bir taife küçük bir azınlığın benimsediği görüştür. O da nedir? Karineden mutlak olan emir zihadı ibahata hakikat vücud ve ise mecaz diyorlar. Delillerimi birazdan okuyacağım Allah'ın sözlerden. Bunlar tevaffuf etmeyenler. Yani emir sigatı karineden mutlak olarak geldiğinde tevaffuf etmeyip bu emir sigatının vücud nedif ibahadan birinde hakikat diğerlerinde mecaz olduğunu söyleyerek tevaffuf etmeyenler grubudur. Ve söylediğim başında bu grup bu üç kısımları oluşturan grupların ortak olarak söyledikleri şey nedir? Karineden mutlak olan emir siyahatı ne daftan, ne manen müşterek değildir, diyorlar. İkinci grup ise tevakkuf edenlerdir. Yani karineden mutlak olan emir siyahatı hususunda tevakkuf ediyorlar. Tevakkuf edenler temelli kısmı aydınlıyor. Birinci kısım müstamilün fihde tevakkuf ediyor ikinci kısım ise mevdu'u lehte tevakkuf edilir. Müstahil-i tevakkuf edenler üç kısımdır. Yani bu üç kısmı oluşturan huruf, biraz sonra da, da ifade edecek olduğumuz gibi bunlar karineden mutlak olan emir sezatının mevdu'u lehi vab edindiği bir mana olduğunu ancak ibe-iplak yani mushah kullanıl edildiğinde o manalardan ki o manalar müşterek manalar olacak en az 3 en az 4 tane olacak. 2 3 4 şürüfleri bunlardır. Onlardan hangisi kaf dediği noktasında tevakkuf Yani karineden mutlak olan emrin vab edildiği manada tevakkufları yok. Ancak عند el hangi manada kullanıldığı noktasında tevakkuf ediyorlar? Bunlar bir Tevakkuf edenlerin ikinci kısmı ise müştâmel-ü fihdede mevdu tevakkuf ediyor. O da bir kısımdır. Tevakkuf edenlerin birinci kısmını oluşturan müştâmel-ü fihdede yani Karineden mutlak olan emir sigası kullanıldığında hangi manada kullanıldığı hususunda tevaffuz edenler? Vat manada tevaffuz var yok. Bunlar 3 kısım. Birinci kısmı diyor ki karineden mutlak olan emir lafı Ne nefis, ibaha, hatta tehdidi de katarak, o makiçler tehdidi almıyor. Onlar katıyorlar. Katarak bu dördünde lafdan müşteriler. Birinci kısım bu. Ne diyorlar? Karineden mutlak olan emir lafı ayrı ayrı vazılarla bir vazılarla vucuba diğer vazılarla netber, diğer vazılarla ibaha'ya, diğer vazılarla tehlike vazı ilmiştir. Diyorlar lafı müşteriler. İki işte bakınız ve iki, iki ve üçüncü kısım hatta dördüncü kısma da geleceğiz. Burada mutlaka dördüncü kısmı kenarda tutarak sayacak olduğun üç kısımda mutlaka ne var? Müstahmel işte tavakkuf ettiklerine göre nabu oleyinde mutlaka istirak olmamış. Aksi takdirde müstahmel işte tavakkuf etmelerini gerektiren sebep ortadan kalkar. Dolayısıyla tavakkuf edenlerin birinci kısmını oluşturan müstahmel işte tavakkuf edenler, ne bir bu, bu grubun tamamının ortak özelliği nedir? Karinede mutlak olan emir fiil mutlaka nedir? vakadır? Müşterittir. Lafzan ve yahut da manen. Ahma müsterittir. Ne demek? Bunların üç, üç grup, 3 e, kısımdır dedim. Birinci kısmı lafzan iştiraktan bahsediyor. Yani karineden mutlak olan emir fiil hattı nedir? İbahat, tahriste nedir diyorlar? Fıtrat diyorlar. Lafzan İkinci grup ise onlar da derler ki karineden mutlak olan emir fiil hakkı vücub nedir ibahata lafzan müsterektir derler. Yine bu ikinci kısmın içerisinde aynı kişiler veya manen müsterektir derler. Yani karineden mutlak olan emir sigatı, izni amma vab edilmiştir. İzni am ise vücubu da, neddi de, ibahayı da içerir o mana. Dolayısıyla mahlen emir sigatı bu üçünden üstelettir veriler. Bunlar da üçüncü grup. Üçüncü grup ise, tevakkuf edenlerin birinci kısmının üçüncü grubu ise, diyorlar ki, Kalineden mutlak olan emir sihası, vucuk ve nebitte lafsan müşterektir. Veya emir sihası mutlak talep manasına vaz edilmiş olup, vucuk ve nebitte mahlen müşterektir derler. Bunlar da üçüncü gruptur. Dolayısıyla tevakkuf edenlerin üç grubu bölge tamamlanmış olur. Ortak özellikleri ne oldu? Müşterektir. Yani karineden mutlak olan emir tıkası veya manen ama bir şekilde mutlaka nedir? Müşterektir. Zaten müşterek olmasının doğal gereği olarak sizin karşınızda müşterek olan bir lafız çıktığı zaman tevaffuz edeceksiniz. Acaba bu müşterek lafız vaz edildiği en az iki ve daha fazla mana ister laftan olsun ister manen olsun. Tahtında bulunan en az iki ve daha fazla manadan hangi manada kullanılmıştır diye bulmanız gerekiyor. Doğal gereğidir bundan. bu zaman. Bu tavakkuf edenlerin ikinci kısmı ise, ikinci kısmı nevduhulehte tevakuf etmiştir demişler. Ne diyor onlar? Bu dör, e, dördüncü kısım oluyor değil mi tavakkuf edenler İkinci kısım bir tane zaten üç tane geride saymışlık tevakfif edenlerden müstameli fişler, bir de mevku-u lehde tevakfif eden varsa o da bir kısımdır. Fakat bu kısmın içerisinde olanlar usulde, umda olan kişilerdir. Bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki, şiha sadece vücutta mı hakikattır? Sadece nedipte mi hakikattır? Sadece tibahada mı hakikattır? Biz bunu bilelim diyorlar? Karineden mutlak olan, karine varsa zaten emir tıkat, o karineye göre ihtimali edilecek onda sorun yok, ittifak var. Karineden mutlak olan emir sigatı sadece vücutta mı hakikattır, sadece nedipte mi hakikattır, sadece kibahada mı hakikattır noktasında tevaffut Yani mevdu-u lehse tevaffut etti bunlar. Ve diyorlar ki, bu grup diyor ki ki bu grubu oluşturan Ebu'l-Hasem el-Eş'âli çok büyükler. İmam-ı Gazali, Bakillâni gibi insanlar. Dördüncü, bu dördüncü dediğim grubu oluşturanlar, mevdu'u lehde tevakf edenler. Ve onlar diyorlar ki, bir Karineden mutlak olan emirde tavakkuf ederiz çünkü karineden mutlak olan emir mücbelidir. Mücbelin hükmü ise mücbili, yani mücbeli mücbel yapalım beyanına kadar tavakkuf etmek ve bir tavakkuf ederiz ve deriz ki bu emir asla hüküm ortaya koymaz. Ta ki bakar karne olacak veya hücbinin beyanı olacak. Peki bu tasvili verdikten sonra şimdi ibareye girebiliriz. Yani bu temel bilgilerle ibarede anlatılacak olanlar zaten bunlar. Belki hepsi değil ama bunları anlatacaktır. Delillere biraz daha girecektir inşallah. وَاَشَارَ اِلٰى تَرْقِلْ اِحْتِفَاطِ الْاَوْلِ مِقَبِّهِ Allah kutu ver, birinci ihtisatın ter'inle şu sözüyle işaret etmiştir. Birinci ihtisat neydi? ki kanın katredilmesi yani ihtiraq-ı nefsi. Ve la yekunu mutehaha neten ve la ibahatan ve la tevakkufan. Ve la yekunu mutehaha el-ihtiraq'ın murteli olmaz. Ne olmaz, Nedip olmaz. olmak, olmaz, tevakkuf olmaz. Ne demektir bu? Mutbaka'ı muteh'i ibahadan dindir. Birinde hakikat ve diğerinde nedir? Mecazdır demek. Muket de demektir. El eser siyakati el mutlakati an ilkara karinelerden mutlak olan firanın e, emir sıfatının eseri. O eser ki es sabitu biha firanın bizzat kendisiyle sabit olan acer. Labil karine demek istiyorum. Ondan iftar. Karinelerle sabit olan eser değil. Bunu başta da söyledik. Eğer karine var ise Emir siyasi o karineyle birceğim alacak. Karineyle değil, karineden mutlak olan, emir siyasiyla sabit olan, eğer teyit nedir? Mucbiri lanet ben, nedip olamaz. Laik olunucu mu cevabın nedip olamaz. Valla ibadetle alakalı mıdır ne diyor? Nedip olamaz. Nedip olduğunu söyleyenler kim gibi? Beni in bu. Kamaşa ile yağma türlü Bakın. Işte. Şimdi bu kimdir bunlar? Kemaadehileye Ammetul Motejilek nedip olduğunu söyleyen Motejilenin geneli yani tavakkuf etmeyenler. Bunlar. Benim yapmış olduğum o şematik durumda tavakkuf etmeyenler. Nedip olduğunu söyleyen kimdir? Kemaadehileye Ammetul geneli ne diyorlar? Karine'de mutlak olan emir nedip içindir diyorlar. Mutecilerin genelliğin benim çediği gibi. Daha ve cemaatim midel fukaha. Fukadan bir cemaatim. Ve huve hmm. ahadu kavle-i şafi'in. Nedip olduğunu söyleyen aynı zamanda kimdir? İmam-ı iki görüşünden birdir der. Ne? Karineden mutlak olan emrin, mucedin eseri nedir diyorlar? ne diyorlar. Yani manası. Niçin böyle diyorlar? Kiştiddanen delil geçerliklerinden dolayı. Neyle delil getiriyorlar? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani hadis talebi şüy. Elim şiatı talebu şüy. Ne demek? On tortu. Ne demek tortu? Hakkı uminka el hitabe demek. Yani yazmanın talep ediyorum demek. Yazmak değildir. Bakın fiili talep var olarak. Diyor ki mütecizelerin geneli çoğunluğu yani, Fukahadan bir cemaat, İmam Şafi'nin bir kavli olarak elim şiatı fiili talep için bu halde talabun ve kahani canlıdır. Fiil tarafının tercih edilmesinden ayrılık yok. Yani fiil tarafının önüne tercih edilmesi gerekiyor. Madem ki talabul fiidir, öğlençe fiil tarafının şimdi emir bir fiil tarafı var, bir de ters tarafı var. Ne var? Bir fiil tarafı var, yapma tarafı var, bir de ters tarafı var. Ok dediği zamanda size birisi sizden tercih hem hangi tarafını istiyor? Yazmanın tarafını istiyor, yani Çin tarafını istiyor, tek tarafını istemiyor. Madem ki diyor el Kitabı Çin'e talib için mat edilmiştir, felabu demin rukhani caniliği, o Çin tarafının, yani talibin seçimi tercih edilmesi gerek. Ne bize? Ala canlı tercih. Her tarafın gene tercih edilmesi gerek. Ve Nahû bu talebin en alt seviyesi nedir? En net ne yok zaten mutlak olan elinden bak. Ama biz biliyoruz ki emir sigası talebül fiil Öyleyse burada talebül fiil ne olması gerekir? Tercih edilmesi gerekir. Talebül fiilin tercih edilmesi gerekir. Yani fiil tarafında olmalı talep. Biz buna talep racih diyoruz. Nedip'te taleb racih var demiştik daha önceki derslerde. Bu talebin en alt seviyesi nedir? bu talebinin en alt seviyesi nedir? değildir? Bakın, bir talebi cazil var, bir talebi racih var, birleşiklik var. Talebi cazil dediğimiz, yani nizbiratıyla bir taleb var. Talebi cazil ise nedir? Vücuttur. Çekilinlikle yapılacak. Şey. Vücuttur. Talebi racih nedir? %70 yetmiş yapılma tarafı isteniyor, %30 otuz tek tarafı var orada. Ama %70 yetmiş yapılma tarafı isteniyor. Buna talebi racih deniyor. Bir var? Eşitlik var. Yapsan da aynı, yapmasan da aynı. Müsabi yani, ister yap, ister yapma. Bu da ibahadır. Dolayısıyla talebin en alt seviyesi nedir? Talebin en alt seviyesi diyor, nedir? Madem ki bu emir kavineden mutlaktır, emir sigası da talep içindir, talepte Rütham tarafını tercih etmek gerekiyor, ele almak gerekiyor, o talebin rüçhan tarafında en alt seviyede olan hangisidir? Nebib'dir? Öyleyse karineden mutlak olan emir sigası ne içindir diyor. Bu kişiler yani, muhtecilerin çoğunluğu fıkahadan bir cemaat ve İmam Şafii'nin iki görüşünden biridir. وَلَا اِكُنُ مُجَبُهَا اِبَاحَةًۜ Emrin, emir sigasının mucibi ibaha olmaz. Ashab-ı Malik'in Ashab Malik bir kısmını benim çediği gibi. Vücud olmaz demeyecek ha. Çünkü Mullah Hussein Hanefi usulü olduğuna göre, bir şey göre karineden mutlak olan emrin mucedi nedir? Vücudur tabii ki. O olur diyecek yani. Şimdi olmazları söylüyor ve o olmazları savunan kişileri anlatıyor. İbahada olmaz. Karineden mutlak olan emrin mucedi. Yani o emrin bir kendisiyle. Sivanın bir dak kendisiyle karın ele değil. Sivanın bir dak kendisiyle sabit olan eter ne olamaz ibadha olamaz. Neden olamaz veya ibadha olduğunu kim benimsemiş nedenlerini biz geçeceğiz tabii. Kemaadeh ile himazat habi Malik. Malikilerden bir kısmının benimsemildiği gibi. Malikilerden Malikilerden bir kısmının Haline mutlak olan emrin ibaha için olduğunu benimseme niyeti istiklalen yeni getirdiklerinden dolayı. Neyle? Bi'l hadin talebi wudu'dil şey. Vallahi hep söylediği ibaresi yukarıda dikkat eden şey. Ne Ne demişti? Burada diyor aşağıda bi'l hadin talebi wudu'dil şey diyor. Yukarıda لِطَلَبِ الْفِعْلِ Vücud kelimesini koymamıştı. İlk bakışta bu kitabı okuyan kişiyi bu ibare ne yapıyor? Şakırtıyor. Sanki talep-ül fiil ile talebu ü vücud fiil arasında fark varmış gibi geliyor adam. Halbuki hiçbir fark yok. ها talep-ül fiil ها talep-ü fiil arasında fark yok. ki? sizin nuskalara bakarsanız İzmir'ye değil, o nuskaya bakarsanız vudut kelimesini, nasip oraya tekrar iliştirmiştir kayıtları yapan ki. Nasip diyorum, yapan ki oraya iliştirmiştir. Çünkü, ne talepul şuayla, ne talep-i vududul fiyel arası hiçbir fark yoktur artık. Şimdi talep eden dilin varlığını talep ediyor zaten. Değil mi? İlk bakışta sanki maliklerin delili, bu lid talebi vücud-i fiil olmasını itibarıyla vücuttan kaynaklanan bir farklılık var gibi geliyor. Alaka fiyort yoktur. Yoktur bir fark. Aynı şey, farklılık başka yerden. İşdalen bi ennahâ bu emmin sıgası talebi vücud-i fiil yani vücudunu talebi için. Ve ednahu el mütekaddû. Talebin kesin olan en alt seviyesi nedir? İbahatuhu. <gülüyor> şehrinin mübah olmasıdır. İşte bu nokta usulcilerin, yani şariklerin çoğunun, çoğun değil hepsinin kabul etmediği noktadır. Malikilerin delilini değil. Malikilere delil olarak getirilen, İmmullah Kutusev'in getirmiş olduğu bu görüşü şariklere veriyorlar. Şarikler diyorlar ki, burada talep yoktur. Nerede talep yoktur? İbahada talep yoktur. Talep vücutta, vücutta ve nedifte var. Vücutta talep cazimdir, nedifte ise râcih. İbahada ise talep yok. İbahada izin var. İbahada ne vardır? İzin var. Dikkat ederseniz biraz önce manen müşterektir ifadesini anlatırken emir sigatı mutlak talebe vakt edilmiştir. O mutlak talebin altında talebi racif ve talebi cahil vardır diyerekten emir sigası vücub ve nedipte manen müşterektir demiştir. İbahada manen müşterek olmasına geçtiğimiz zaman kullandığımız ifade farklı. Orada demiştik ki emir sigası karineden mutlak olan emir sigası izne vakt edilmiştir. Mutlak izne vaz edilmiştir, o mutlak iz, izin taktında vücud nedip ibahayı barındırır. İbahayı malen iştirakın altına sokarken talepten çıkıp izne geçmiştir. Dolayısıyla illetlendirmeye gelirken, İbahadır mutlak emir sıfatıyla kastı bilen derken, onu illetlendirirken izni değil de talebi kullanırsanız hata onun için şarihler diyorlar ki burada faalet yerine iznin konmalıydı. Doğru oldu. Yani istiklalen bi'enne ah mutlak ismi bir pale değil, Ona şamil ve bu İzmir'in en alt seviyesi, kesin olan en alt seviyesi de nedir? İbahadır. O da doğru. Doğrusu budur ha. Bunu şerhlere bakarsanız göreceksiniz. وَلَا يَبْنُ مُوْجَبُهَا اَيْضًا تَوَقْقُفًا <tuhán> Karine'de mutlak olan emir sigasının mugebi. İşte o eser tevakkuf da olamaz. كَمَا زَهَدَ اَلَيْهِ اِبْنُ تُرَيْتٍ Tevakkuftan İki misal verecek. İki grup verecek burada. Biz halbuki ne yapmıştık? İki temel grup demiştik. Birinci grup çağırıyor demiştik. ikinci grup tektir demiştik zaten. Burada iki taneden bahis yapacak. Birinci bölümde iştiraktan bahis yapacak ama diğerlerini de yani bizim yapmış olduğumuz o şemada tevakuf edenlerin birinci kısmı dediğimiz müstahamenin kişiden tevakuf etmişler dediğimiz Üç kısımdır demiştik, onlardan birini sadece verecek. O da yeter miyiz? Biz de olarak. <gülüyor> Cemaat-ı el-ileyhi İbn-i Süreyc, Şafii'dir. İbn-i Süreyc'im benim Şafii'lerden yani. İbn-i Süreyc'im benim Şezidim. Mine Şafii'dir. İşte denil getirerek. Neyi denil getiriyor? Bi enneha tühtamelu fi maani keçiratın. Karineden mutlak olan emin sigası, birçok manada kullanılır. Bazı ha hakikatun, bu manalardan bazısı hakikattır ve bazı ha mecazun, bazısı ise nedir? Mecazdır diyor. İttifakın, ittifakla doğru. Bunu ta dersin başında da şöyle diyor. Mutfak elin sizası nedir? Birçok manada kullanılır. Birçok manada kullanılır demiştik. Bu manalardan bazısında hakikattır, bazısında nedir? Çoğunda mecazdır, bazısında hakikattır demiştik. İttifak ediyor bakın, ittifakla fındal ıtlak hali ki bey fe inde ıtlak ve emir fiili gafı mutlak olan emir fiili tekunu muhtemileten li maaniin bir çok ihtimal eder dolayısıyla ihtimali, ihtimalu yujibu tavakkufa ila an yubayyana murad maqta'a olduğu ortaya çıkana kadar bu ihtimal gerektirir tavakkuf etmeyi gerektirir diyor. Şimdi ''Fes tevakkufu indehû'' diye başlayan ibarede İbn-i Süreyc geriden ifade kullandı. Dedi ki delil getirirken İbn-i dedi ki ''Tüstamelü fîmânin kesiretin bazıha hakikatun ve bazıha mecazun'' ''Bazısı hakikattır, bazısı mecazdır'' dedi. Kullanıldığı manalardan. Bazısı hakikattır, bazısı mecazdır dedik. Bu ifade bize neyi gösteriyor? Demek ki İbn-ül Süreyk, mevdu'u lehte tevakfuf etmiyor. Kadir'in, mevdu'u lehte tevakfuf etmiyor. Şunu demesi gerekirdi mevdu'u lehte tevakfuf etseydir. Bu emir çığatı birçok manada kullanılıyor. Hangisinde kullanıldığını biz bilemez. Böyle demiyor. Baabuka hakikat baabını mecazdır diyor. Demek istiyor ki bu emir sıfatı kaderinden mutlak olan emir sıfatının nafu olehi vardır. Tevakkuf o noktada değildir. Hangi noktadadır peki? Şamilidir. Onun için diyor ki burada tevakkufu illa bu İbn Süreyk'e göre tevakkuf. Cira İbn Süreyk ne diyor? İbn Süreyk diyor ki onun görüşünü ve söyleyeyim size. İbn-i görüşü şudur mutlak emir huzusunda. Kariyeden mutlak olan emir iznihamına vaz edilmiştir. O iznihamın tahtında vücut nedir ibaha ve tehdit vardır diyor. Yani manem müşteriktir. Dikkat edin görüşü de iznihamına vaz edilmiştir. Sağsında bu cümlediğin bir bava tehdit vardır. Yani mevkuvun-i hibar bundır. O da ne bir Orada bir tevakkufu yok. Tevakkufu nerede? Üstam edilir. Bunun ibaresi zaten bize işaret etti. Tek tevakkuf değil. Ay tesbii nedir? Oraya tesbii'dir bu da. Yani bazı hakikat, bazı mecazlar, sözünün tesbii'dir bu da. Fetwafu ondah İbn Sirejim gör fetwafı fi tahin al maradi onda isjamadi esnasında maksadın ne olduğunu tahin etme sunuldu. Bitti. İbn Sirejim görüşü. Yani insanı filte fetwafı etmiş. Burada hebele Gazali, cematü min al muhakkiki, İmam Gazali, muhakkikinden bir cemaat ki bunların içerisinde baki lanı var ruhaten el var. Bunlar ile tavakkufu fi ta'yin el ile mawdu'u ta'yin hususunda tevakkuf eddiler. Fi ta'yin el ta'yin ile mavdu ta'yin hususunda. Yani ennehu el-hukmu fakat mawdu'u nehi ne vücuttur. evin bu fakat evhuva müşterekün beynahıma laksan emanen veyahut da vücut ile nedip arasında laksan veya manen müşterektir. Bu usta ettiler. Dikkat edin tevakkufları nerede bunların? navbu'u <tuhu> lehde sadece vücuttur tevakkuf ediyoruz. Olmayabilir. Sadece nediftir tevakkuf ediyoruz olmayabilir. Bunlar vücut dedik dediğimiz şeyler nedir? navbu'u <tuhu> lehdir. Dolayısıyla bunların tevakkufu nerededir? navbu'u <tuhu> lehdedir. evhuva müşterekün beynahıma kel kel maklan ve yapıtıp ile mid arasında lafzan müşterektir tavakkuf ederiz bil manen müşterektir tavakkuf ederiz bilmez diyorlar ve bunlar yani imam gazali'nin de içerisinde olduğu bu grup diyorlar ki kelideden mutlak olan emir mevdu'u lehte lahka tavakkuf ediyor bunlar ve diyorlar ki mücmeldir bu mücmelin vücûdü zeddir mücmin onu beyan edinceye kadar tavakkuf etmek dolmaktır beklemek diyorlar. Dolayısıyla bu emrin hükmü yoktur beyana kadar diyorlar. Bugün iftira yapmış olalım o zaman. Çünkü haber alamayan düşürüldü arkadaşlar. Yarın bir özetle beraber inşallah ilerisinden de bir ibaret takarak tamamlayalım. Yani gene öğleden sonra biliyorsunuz inşallah. Dersimiz var. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Peki.